4301 Müzik ve eğlence. Amir İbn Saatları da Allahu an anlatıyor. Bir gün sırasında Karada İbn ve Ebu Mes'ud el-Ensari'nin yanına girdim. Bir kısım cadiyeler şarkı söylüyorlardı. Dayanamayıp Sizler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın değerli raşabından olun da yanınızda şu iş yapılsın olacak şey değil dedim. Bunun üzerine onlar otur bilersen bizimle dinle. Dilersen git. Bize düğünde eğlenme ruhsatı verildi dediler. 4302 Muzik ve Eğlence Muhammed İbn-i Mümkül Rahimullah anlatıyor. Bana ulaştığına göre Allah Teala Hazretleri kıyamet günü şöyle seslenecektir. Kulaklarını eğlence ve şeytan talgısından uzak tutanlar neredeler? Onların iç bahçelerine dahil edin sonra melaike ve Vesselam'a seslenecek. Onlara benim takdirlerimi duyurun ve haber verin ki, kendilerine artık ne korku var. Nere üzüntü 4303 Gadir Vefasızlık İbni Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü, Allah, öncekileri ve sonrakileri birleştiril, topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve, bu falan oğlu falan vefasızlığıdır denilir. 4304, Kadir Vefasızlık Hüslim'in el-Hudri'den nakline göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Her zalimin arkasında bir bayrağı vardır. Zulmü ölçüsünde bu bayrak yükseltilir. Haberiniz olsun, amme hizmetlerini üzerine alandan daha büyük vefasız yoktur. 4305, HZ, İbrahim Aleyhisselam da oğlu, HZ, Enes Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve bir adam gelip "Ey hayrul beriye yaratılmışların en hayırlısı." diye hitap etmişti. Aleyhissalatu ve selam hemen müdahale etti. Bu söylediğin İbrahim Aleyhisselam'un vasfıdır. 4306 Bazı peygamberlerin faziletleri. İbn Ömer Radiyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Kerim İbni Kerim İbni Kerim İbni Kerim. Yusuf İbni Yakup İbni İshak İbni İbrahim'dir. 4307 H.Z. Musa Aleyhisselam. H.Z. Ebu Hüreyre Radıyallahu An anlatıyor. Müslümanlardan ile Yahudilerden biri aralarında münakaşa edip küfürleştiler. Müslüman öbürüne. Resulullah ve Vesselam'ı alemler üzerine seçkin kılan zat Zülcelalek Asen olsun diye yemin etti. Yahudi de. Musa, aleyhisselam alemler üzerine seçkin kılan zat zülcerale katem olsun diye yemin etti. Derken o böyle der demez. Müslüman elini kaldırıp Yahudiye bir tokat vurdu. Yahudiye doğruca aleyhissallatu ve selamı gidip Hadise'yi haber verdi. Aleyhissallatu ve selam. Beni Hazreti Musaya üstün kılmayın. Çünkü insanlar hep bayılacaklar. İlk kalkan ben olacağım. Ben ayılınca Hazreti Musa'yı aşın bir ucundan tutmuş göreceğim. Bilemiyorum. O, bayıp hemen ayılanlardan mıdır? Yoksa Allah'ın istisna ettiklerinden midir buyurdu. 4308 Yunus Aleyhisselam H.Z. Ebu Hurer'e Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Bir kulun Benim Yunus İbnu i hayırlı olduğumu söylemesi uygun olmaz. Onun mezhebi de babasınadır. Bazı alimler demiştir ki, rivayette geçen onun mezhebi babasınadır cümlesi. Ebu Hüreyre'nin kâlamıdır. Bir dersir. Zira bu hadisteki Yunus İbnu i Miktar babasına değil, annesine nisbettir. Bilece râvi onun mezhebi, sözüyle Resulullah aleyhissalatü vesselamın Hazreti Yunus'u annesine değil, babasına nispet ettiğini beyan etmiştir. 4309 Hz. Davud Aleyhisselam Hz. Ebuhureyrelı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Davud Aleyhisselama okumak Kur'an kolaylaştırılmıştı. Böylece hayvanın eğerlenmesini emreder. Eğerlenmezden önce baştan sona Kur'an'ı okurdu. O kendi el emeğiyle kazandığından başka bir şey de yemezdi. 4310 HZ Süleyman Aleyhisselam HZ Ebu Hurer'e Allahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, iki kadın vardı. Bunların beraberinde iki de çocukları vardı. Bir kurt gelerek bu çocuklardan birini kapıp kaçırdı. Kadın, arkadaşına, kurt senin çocuğunu kaçırdı, dedi. Diğeri ise, hayır, senin çocuğunu alıp gitti dedi. Bunlar ihtilafa düştüler. Hazreti Davud aleyhisselam'a dava açtılar. Hazreti Davud büyük kadın lehini hükmetti. Küçük hükme razı olmayınca dava'yı Hazreti Süleymana götürdüler. Hazreti Süleyman aleyhisselam, bir bıçak getirin, çocuğu ikiye böleyim, size birer parça verelim diye hükmetti. Küçük kadın. Böyle yapma. Allah'ın rahmetine mazhar ol. Çocuk onundur dedi. Hazreti Süleyman bu cevap üzerine çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, H.Z. Süleyman Beytul makdisi bina ettiği zaman, Allah'tan kendisine üç inkiyaz vermesini istedi. İlahi hükme müsaadif olacak uygun düşecek hüküm verme kapasitesi talep etti. Bu ona verildi kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti. Bu da ona verildi. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra, bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin, oradan çıkarken, annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını yalvardı. Bu duası da kabul edildi. 4.311 Eyyud Aleyhisselam Ebu Hurer'e Rabi'ye Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Eyüp Aleyhisselam yürüyen çıplak vaziyette yıkanırken üzerine altından bir yığın çekirge düştü. Eyüp Aleyhisselam hemen onu elgisesine avuç avuç koymaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ona nida etti. Ey! Eyüp! Ben seni bu gördüğün dünyalıktan müstanikılmadım mı? Eyüp Aleyhisselam. Evet. Ey Rabbim! "Belki senin bereketine karşı ihtima yok" diye mukabele etti. 4312. Hz. İsa Aleyhisselam. Hz. Ebuhur erer abi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Adem oğlundan doğduğu vakit, şeytanın dürtüp de ağlatmadığı kimse yoktur. Bundan sadece Meryem oğlu İsa hariçtir. 4313. Hz. İsa Aleyhisselam. Yine Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Ben, dünyada da ahirette de Meryem'in oğluna insanların en yakınıyım. Benimle onun arasında başka bir peygamber yok. Peygamberler anneleri ayrı. Babaları bir kardeştirler. Dinleri de birir. 4314. Kızıl aleyhisselam. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Hızır'ın Hızır diye isimlenmesi şuradan gelir. O, kupkuru beyazlamış o destesinin üzerine oturmuştu. Deste, altında derhal yeşerdi. 4.315, peygamberler arasında Tahir, Ebu Sayık Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular. Peygamberlerden birini diğerine üstün kılmayın. <Sessizlik> 4316. Suresuullahın fazilet ve menkribeleri H Z N S rabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki, insanlar kıyamet günü diriltilecekleri zaman yerden ilk çıkacak olan benim. Onlar huzur u ilahiye geldiklerinde onlar adına hatipleri ben olacağım. Allah'ın rahmetinden ümitlerini kestiklerinde rahmet ve mağfireti onlara ben müjdeleyeceğim. O gün ile ulhand. Çökül sancağı benim elimde olacak. Adem oğlunun Allah'a enkelim olanı da benim. Bunda tahri yok. 4.317. Resulullah'ın fazilet ve münkibeleri. Bu bey İbn Khatib ya Allahu an, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kıyamet günü geldi mi? Ben Peygamberlerin imamı. Hati böyle onlar arasında şefaat etmeye yetki sahibi olacağım. Bunda övünme yok. 4.318. Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri, H.Z. Cabir-i radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bana beş şey verilmiştir ki, Bunlar benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmemiştir. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilmiştir. Ben ise kırmızı acemlere ve siyahlara Araplara da gönderildim. Bana ganimetler helal kılındı. Halbuki benden, Öncekilerden kimseye helal değildi Yer bana tahar. Park ve mescit kılındı. Her kim namaz vaktine girerse, nerede olursa olsun namazını kılar. Ben, bir aylık mesafede olan düşmanımın içine düşen bir korku ile yardıma oldum. Bana şefaat etme etkisi verildi. Nisai bir rivayette şu ziyadeyi kaydetmiştir. Ben, Cevamül Kelim ve Ciz sözlerle de gönderildim. 4.319 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri, H.Z. Huzeyfe Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, İnsanlara karşı üç şeyle faziletle üstün kılındık. Saflarımız meleklerin safları düzeninde kılındı. Arzın tamamı bize merçit kılındı. Toprak bize, su bulamadığımız zaman, tahur temiz ve temizleyici kılındı. 4.320 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Selam buyurdular ki, Her peygambere mutlaka insanların inanmakta ola geldikleri şeyler cinsinden bir mucize verilmiştir. Ama bana verilen mucize ise vahiydir ve bunu bana Allah vahiyet iştir. Bu sebeple kıyamet günü, diğer peygamberlere nazaran ikbal en çok olan peygamberimden olacağımı ümit ediyorum. 4321. Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri, yine Ebu Hûr Erer adıya Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki: Ademoğlu nesillerinin en temizinden süzüle süzüle gelerek içinde bulunduğu nesilde ortaya çıktım. 4322. Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri, yine Hazreti Ebu Hûr radıyallahu adıya Allahu anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki: Beyinle, benden önceki diğer peygamberlerin misali, şu adamın misali gibidir. Adam mükemmel ve güzel bir ev yapmıştır. Sadece köşelerinin birinde bir kerpiç yeri boş kalmıştır. Halk evi hayran hayran dolaşmaya başlar ve o eksikliği görüp, bu eksik kerpiç konulmayacak mı der. İşte ben bu kerpiçim. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, 4.323, Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri. H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki, Ben kıyamet günü cennetin kapısına gelip açılmasını isterim. Hazin kapıcı melek, sen kimsin diye seslenir. Ben, Muhammed'im derim. Bunun üzerine, sana açıyorum. Senden önce kimseye açmamakla emrolundum diyecek 4.324. Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri İbn-i Mesud An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir gün yatsı namazını kıldı. Sonra namazdan çıkınca elimden tuttu. Bata'yim Mekke'ye kadar gidip orada beni oturttu. Yere daireli bir hat çizit. Hattından dışarı çıkma. Sana bazı kimseler gelecek. Sakın onlara bir şey söyleme. Zira onlar seninle konuşacak değiller buyurdu. Sonra dilediği yere çekip gitti. Ben çizgimin içinde otururken bana bir grup insan geldi. Esmer rankleriyle sanki Hindulara benziyorlardı. Pek uzun olan saçları. Vücutlarını öylesine örtmüştü ki. Ne bir avret yerlerini ne de bir elbiselerini görüyordum. Bana kadar geldiler. Ancak çizgiyi geçmediler. Sonra Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın gittiği yere yürüdüler. Gecenin sonuna doğru Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Ben otururken yanıma geldi de çizgiden içeri girdi. Dizime dayanıp yattı. Yatınca ağzından soludu. Ben oturuyordum. O da dizime dayanmış vaziyette böyle duruyorduk. Derken. Üzerinde beyaz elbiseler olan bir grup adam geldi. Güzelliklerinin derecesini Allah bilebilir. Bana kadar yaklaştılar. Bir kısmı Salatu ve Selam'ın baş tarafına, bir kısmı da ayakları tarafına oturdular. Sonra aralarında konuşarak, ''Biz şimdiye kadar bu peygambere verilen gibisinin bir başkasına verildiğini hiç görmedik. Bunun gözleri kapalı, kalbi uyanık. Ona bir misal verin dediler ve şu temsili anlattılar. Bir efendi köşk yaptırmış, sonra bir ziyafet verip sofra kurmuş.'' İnsanlar yiyip içmeye çağırmıştır. İcabet edenler gelip yemeğinden yiyip, suyundan içmiştir. İcabet etmeyenleri de cezalandırmıştır dediler ve kalktılar. Resulullah, aleyhisselatu vesselam da kendine geldi ve, ''Şunların ne dediklerini işittim. Onların kim olduklarını biliyor musun?'' dedi. Ben, ''Allah ve Resul bilir.'' dedim. Onlar meleklerdi buyurdu ve ilave etti. Onların getirdikleri temsilin manasını anladın mı Allah ve resul bilir dedim. ve selam açıkladı. Rahmen olan Rabbimiz cenneti kurdu. Kullarını ona davet etti. Kim davete icabet ederse cennete girer. Kim de icabet etmezse onu cezalandırır. 4.325 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri Abdullah İbni Hişam radıyallahu an anlatıyor. Biz Resulullah aleyhissalatu Vesselam ile beraberdik. O sırada, aleyhissalatu ve selam, Ömer Allahu anh'ın elinden tutmuştu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, sen bana, nefsim hariç, her şeyden daha sevgilisin dedi. Resulullah hemen şu cevabı verdi. Hayır, nefsini elinde tutan zat Zülcelal'e emin ederim. Ben sana nefsinden de sevgili olmadıkça imanın eksiktir Hazreti Ömer Allahu An. Şimdi, sen bana nefsinden de sevgilisin dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu Vesselam. İşte şimdi Kamil imana ı erdin, Ey Ömer buyurdular. 4.326 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri H.Z. Ebu Hüreyre Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, Muhammed'in nefsiyet-i kudresinde bulunan Zat-ı emin olsun ki, sizden birine, beni görmeyeceği bir gün gelecek ki, o gün beni beraberlerinde görmek, ona ehlinden ve malından daha makbul olacak. Resulullah'ın bu sözünü, ashab, kendilerine ölümünü, haber veriyor diye yorumladılar. Bunun üzerine, ölümüyle kendisini kaybedince getirmiş olduğu bereketleri müşahede ettikleri müddetçe duyacakları, aleyhi salatu ve kavuşma temennisini kastettiğini bildirdi. 4327 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri yine Ebu Hurayra radıyallahu an hazretleri anlatıyor. Ey Allah'ın resulü dendi. Sana peygamberlik ne zaman vacip oldu? Şöyle cevap verdi. Hz. Adem ruhla ceset arasındayken 4328 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri İnname sübhanallahi yu'alahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki sizden hiç kimse yoktur ki ona Biri şeytandan diğeri melekten olmak üzere yanından ayrılmayan karim tevkil edilmemiş olsun. Sizden ey Allah'ın Resulü denildi. Bana da buyurdular. Ancak Allah ona karşı bana yardım etti ve o Müslüman oldu. Artık o bana hayırdan başka bir şey emretmiyor. 4329 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri, H.Z. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Bana bir ümin selam verdi mi? Kendisini mukabele etmem için Allah ruhumu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selama mukabele ederim. 4330 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri, yine Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye girdiği gün, şehirdeki her şey aydınlık bürüdü. Defat ettiği de ise her şey karardı. Defin işinden çıktığımız zaman hepimiz kalplerimizi vahyin ilk kısal sebebiyle üzüntülü bulduk. 4331 Resulullah'ın fazilet ve menkıbeleri, İbn-i i̇bn As, Sadıya Allahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam H.Z. İbrahim'in duası olan,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 Elbette sen dilediğini yapmaya kadirsin ve sen her şeyi hikmetle yaparsın. Maide 113 ayetindeki ayeti tilavet buyurdu ve ellerini kaldırdı. Şöyle yalvardı. Allah'ım! Ümmetimi mağfiret et! Ümmetimi mağfiret et! ve ağladı. Allah-u Teala Hazretleri, Ey Cebril! Muhammed'e git! dedi. Rabbin bildiği halde niye ağladığını sor diye emretti. Cebrail Aleyhisselam, ona gelip niye ağladığını sordu. Rabbi Teâlâ'ya dönüp Muhammed'in ne söylediğini o çok iyi bildiği halde haber verdi. Bunun üzerine Allah alakalı hazretleri "Ey Cebrail! Muhammed'e gitle ona söyle ki: Biz seni ümmetin hususunda razı edeceğiz. Asla kederlendirmeyeceğiz." 4:332 Ashabın faziletlerinin mücver zikri. İmran İbn Hüseyin'den rivayet olunhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra bunları takip edenlerdir. Sonra da bunları takip edenlerdir. İmran Allahu anh der ki, Kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı, üç asır mı zikretti bilemiyorum. Bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki, kendilerinden şahitlik istemediği halde şahitlikte bulunurlar. Onlar ihanet içindedirler. İtimat olunmazlar. Nezirlerde adak bulunurlar. Yerine getirmezler. Aralarında şişmanlık zuhur eder. Bir rivayette şu ziyade var. Yemin talep edilmeden yemin ederler. 4333 Asya'nın faziletlerinin mücmen zikri H.Z. Cabir-i Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve re vesselam buyurdular ki, ''Beni gören veya beni göreni gören bir Müslümana ateş değmeyecektir.'' 4334 Asyabın Faziletlerinin Mücmen Zikri H.Z. Cabir-i Allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki ''Asyabıma sebbet kendini uzatmayın. Nefsin elinde olan zat Zülcelal'e emin olsun sizden biri. Uhud dağı kadar altın infak etse Onlardan birinin infak ettiği bir müdde hatta yarım müdde bedel olmaz. 4.335 Ashabın Fadiletlerinin Mücmen Zikri H.Z. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile Beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda Burada oturup yatsıyı da onunla birlikte kılsak dedik ve oturduk. Derken yanımıza geldi ve Hala burada mısınız buyurdular. Evet dedik. İyi yapmışsınız buyurdu ve başımı Sema'ya kaldırdı. Başımı sıkça Sema'ya kaldırdı ve şöyle buyurdu. Yıldızlar Sema'nın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi? Vaat edilen şey Sema'ya gelir. Ben de ashabım için bir emniyetim. Ben gittim mi? Onlara vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetim için bir emniyettir. Ashabun gittiği ümmetime vaad edilen şey gelir. 4336. Ashabun faziletlerinin mücemel zikri. Müreide radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Bir yerde ölen Ashabundan hiç birisi yoktur ki kıyamet günü oranın halisine bir nur ve onlara cennete tevdihte bir rehber olmasın. 4337. Ashabun faziletlerinin mücemel zikri. Said İbnü Hazreti Ömer Rabi'ye Allah'u amt'tan naklediyor. Demişti ki, Ben Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı dinledim. Buyurmuştu ki, Ben, Rabbimden ashabının benden sonra düşeceği ihtilaf hakkında sordum. Bunun üzerine şöyle vahyetti. Ey Muhammed! Senin ashabın benim nezbimde. Gökteki yıldızlar gibidir. Bazıları diğerlerinden daha kalidirler. Her biri için bir nur vardır. Öyleyse, kim onların ihtilaf ettikleri meselelerden birini alırsa, o kimse benim nazarımda hidayet üzeredir. Hazreti Ömer der ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam devamlı ilave etti. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz. 4.338 Ashabın fazilet ve menkıbelerinin yüceliği, Said İbnu Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Ebu Bekir cennetliktir. Ömer cennetliktir. Osman cennetliktir. Ali cennetliktir. Talha cennetliktir. Zübeyr cennetliktir. Sad İbni Malik cennetliktir. Abdurrahman İbni Ali cennetliktir. Ebu Ubeyde İbni Cera cennetliktir. Ravi der ki, Zeyd 10. da etti. Dinleyenler, Onuncu kim diye sordular. Bu talep üzerine, Said İbnu Zeyd dedi. Yani bu, kendisiydi. Zeyd sonra ilave etti. Allah'a yemin ederim. Onlardan birinin Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte yüzü tozlanacak kadar bulunduğu vermesi, sizden birinin ömrü, boyu çalışmasından daha hayırlıdır. Hatta ömrü, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar uzun olsa bile 4339, Asya'nın fazilet ve menkıbelerinin yüceliği H.Z.N.F. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Ümmetimin kârıları arasında ümmetime karşı en çok merhametli olan kimse Ebu Bekri'dir. Onlar içinde Allah'ın emri hususunda en çok titiz olanı Ömer'dir. Hayacihet ile en şiddetli olanı Osman'dır. Davalarda en isabetli hükümler En-i Ali'dir. Herade haramı en iyi bileni Muaz İbn-i Cebel'dir. en iyi bilen Zeyd i̇bn Sabit'tir. Kur'an okumasını en iyi bileni Übey İbn-i Her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini bu Ubeyde i̇bn Cerrah'tır. Ebu Zevren daha doğru sözlü olan birini ne gök yol Nereye taşıdı? O, Fera'da. Hazreti İsa aleyhisselam gibiydi. Hazreti Ömer adı Allahu amin haslet etmiş cesine, yani biz bu hasletin onda olduğunu kabul edecek miiz dedi. Vesülullah aleyhissallatu ve selam. Evet, bu hasletleri onda var bilin buyurdular. 4340. Asya'nın fazilet ve menkübelerinin yüceliği H Z. Kuzeyfer adı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki. Ben aranızda ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Benden sonra ikiye uyun Dedi ve Ebu Bekir ile Ömer'e işaret etti. Sözlerine devam ederek, Anlar'ın davranışlarını örnek alın. İbnu i Mesud ne söylemişse tasdik edin buyurdu. 4341 Asya'nın fazilet ve menkıbelerinin yüceliği H.Z. Cabir'e bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Geceleyin. Rüyamda bana salih bir adam gönderildi. Sanki Ebu ve Resulullah'a yamanmış gibiydi. Ömer de Ebu Bekir'e yamanmış gibiydi. Osman da Ömer'e yamanmış gibiydi. Cabir der ki, Resulullah ve vesselamın yanından kalktığımız zaman dedik ki, Rüyanın yorumu şöyle olmalıdır, oradaki salih kimse Resulullah'tır. Onların birbirlerine yamanmaları, Allah'ın, Peygamberi ile gönderdiği işin dinin sorumluları olmalarıdır. 4342. Asya'nın fazilet ve menkıbelerinin yüceliği, H Cabir Cabil Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki, ben kendimi cennete girmiş gördüm. Derken Ebu Talhan'ın hanımı Rumeysa ile karşılaştım, adı Allahu an hüma. Bir rehışırtı kulağıma geldi. Bu kimin hışırtısı? dedim. Bilal'in dediler. Avlusunda, bir cariye bulunan bir köş gördüm. Bu kime ait dedim. Ömer İbn-i Hattabındır dediler. İçine gidip bakmayı arzu ettim. Ancak senin kıskanç olduğunu hatırladım ve geri döndüm Ömer. Bu söz üzerine ağladı ve Sana karşı da mı kıskanç olacağım ey Allah'ın Resulü dedi. 4343 Asya'nın fazilet ve menkübelerinin yüceliği H.Z. Yüreyde Allahu An anlatıyor.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 ama ben de bir arabım. Benim olmadığına göre bu köşk kimin dedim. Bunun üzerine. Kureyş'ten birini dediler. Ben tekrar. Ben de bir Kureyş'iyim. Bu köşk kimin dedim. Bu sefer. Muhammed ümmetinden birini dediler. Ben de. Muhammed benim. Bu köşk kimin dedim. Bunun üzerine. Ömer İbn-i Hattab'ım dediler. Sadıya Allahu Am. Bunun üzerine Bilal. Ya Resulullah! Her ezan okuyuşunda iki rekat namaz kıldım. Her ne zaman hadis-i vaki oldu ise derhal abdest tazeledim ve Allah'a iki rekat namaz kılmayı üzerinde borç gördüm dedi. Bilal'in bu açıklaması üzerine ve vesselam. İşte bu iki şey sebebiyle cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın buyurdular. 4.344 Asya'nın fazilet ve menkıbelerinin yüceliği. An-ı İbn-i As-ı ve Anh'ıma Resulullah Vesselam'a sordum. Ey Allah'ın Resulü insanların hangisi size daha sevgilidir? Aile buyurdular. Ya erkeklerden dedim. Babası buyurdular. Sonra kim dedim. Ömer buyurdular ve başka bazı erkekler saydılar. 4.345 Asya'nın fazilet ve menkıbelerinin yüceliği Usame İbn-i Zeyd Radiyallahu Anh anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyordum. Ali ve Abbas Radıyallahu Anh'ıma gelip huzuruna girmek için izin istediler. Aleyhisselatü Vesselam. Ne getirdiler biliyor musun buyurdular. Hayır. Bilmiyorum dedim. Ama ben biliyorum. Onlara izin ver buyurdular. İçeri aldım. Onlar da girdiler. Ey Allah'ın Resulü. Ehlimden hangisi sana daha sevgili? Sormaya geldik dediler. Aleyhisselatü Vesselam, Fatıma bint Muhammed buyurdular. Kan bağı olan aileden kimi sevdiğinizi sormuyoruz. Yakınlarından kimi sevgini soruyoruz dediler. Ehlimin bana en sevgili olanı, kendisine hidayet ederek Allah'ın nimetlendirdiği, azat edip evlat edinmeme ve kendimin ikram etmiş olduğu kimsedir buyurdu ve Üsame İbnu i Zeyd radıyallahu anhümeyi zikretti. ''Pekala sonra kim?'' dediler. Sonra Ali İbn-i Ebi Talip buyurdular. Bunun üzerine amcası Abbas radıyallahu An. ''Ey Allah'ın Resulü! Amcanı en sona bıraktın.'' dedi. Ali Hicret'te senden önce davrandı. Cevabını verdiler. 4346 Ashabın fazilet ve menkıbelerinin yüceliği i̇bn Ömer radıyallahu An'a anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selam zamanında insanları derecelendirir ve şöyle sıralardık: Ümmet Muhammed'in, Resulullah Aleyhissalatu ve selamdan sonra yine Ali Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bu sıralamayı işitir bize itiraz etmezdi. Yallahu alamhu ajma'in. 4347. Asya'nın fazilet ve menkübelerinin yüceliği. H.Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Hüseyd İbni Hudayr ve Abbad İbni Bişr radıyallahu anh'ıma karanlık bir gecede Resulullah aleyhisselatu ve selamın yanında idiler. Sohbet bitince yanından ayrıldılar. Derken önlerinde iki nur pezah oldu. Yolları ayrıldığı zaman her birinin bir nur vardı. 4348. Ebu Bekir Sıdik R.A.H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ebu Bekir'e adıyla Allahu an Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına girmişti. Aleyhissalatu ve selam. Müjde. Ey Ebu Bekir sen Allah'ın ateşten azat ettiği kimsesin buyurdular. İşte o günden itibaren Hazreti Ebu Bekir Atik Azadlı diye isimlendirildi. 4349 Ebu Bekir'sizlik R E Ebu Hüveyre adıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Cebrail Aleyhisselam yanıma gelerek elimden tuttu ve bana ümmetimin gireceği cennet kapısını gösterdi. Hazreti bu Bekr atılıp, Ey Allah'ın Resulü! Ben o sırada seninle olmayı ne kadar isterdim. Ta ki ona ben de bakayım dedi. ve selam, Ey Ebu Bekr! Ümmetimden cennete ilk girecek kimse olman sana yetmez mi karşılığında bulundular. 4350. Ebu Bekır. Sıdık R. A. yine Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, nezdimizde bir el-i ihsanı bulunan hiç kimse yoktur ki, o ihsan sebebiyle biz ona misliyle veya daha fazlasıyla karşılıkta bulunmayalım. Ancak Ebu Bekır bundan hariç. Çünkü, onun nezdimizde yardım varsa da, onun karşılığını kıyamet günü ona Allah verecektir. Bana Ebu Bekri'nin malı kadar kimsenin malı faydalı olmadı. Benim Müslüman olmasını teklif ettiğin herkesten bir zorluk gördüm. Ebu Bekri hariç. Zira o teklifin karşısında hiç tereddüt etmeden kabul etti. Eğer kendime bir dost Halil ittihaz etseydim. Mutlaka Ebu Bekri dost edinirdim. Haberiniz olsun. arkadaşımın Allah-u dostu Halilullah'tır. 4.351 Ebu Bekir Sıdik R.A. Ebu Said Allah'u An Anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir gün halka hitap ederek buyurdular ki Allah Teala Hazretleri bir kulunu Dünya ile nezdindekini tercihte bu yer bıraktı. O kul Allah'ın nezdindekini tercih etti. Bu söz üzerine Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı. Biz Aleyhisselatu Vesselam'ın Allah tarafından muhayyya bırakılan bir kulun hakkında verdiği haber sebebiyle onun ağlamasına hayret ettik. Meğer, muhayyya bırakılan o kul aleyhissalatu ve selamın kendisi imiş. Meğer bunu en iyi anlayan da aramızda Ebu Bekir imiş. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, sohbettiyle olsun malıyla olsun bana en ziyade ikramda bulunan Ebu Bekir'dir. Meğer, ben Rabbimden başkasını Halil dost tutacak olsaydım, mutlaka Ebu Bekri Halil edinirdim. Allah arkadaşımızı kendine Halil kıldı. Ancak aramızda İslam kardeşliği ve İslam muhabbeti var bu ebdaldir. Mescide açılan hususi hiçbir kapı bırakılmayıp, hepsi kapatılacak. Sadece Ebu Bekri'nin kapısı açık bırakılacak. 4352 Ebu Bekri Sıdik R.A. Ebu Derda Allahu An anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında oturuyordum. Derken, Ebu Bekir radıyallahu anh elbisesinin eteğini tutarak çıka geldi. Öyle ki, dizleri açılmış durumdaydı. Aleyhissalatu Vesselam onu bu halde görür görmez, arkadaşınız biriyle çekişmiş olmalı buyurdular. Ebu Bekir selam verdi ve, Ey Allah'ın Resulü benimle i̇bn Hattab arasında bir şey tatsızlık oldu. Üzerine yürüdüm. Sonra da pişman oldum. Beni affetmesini talep ettim. Kabul etmedi. Bunun üzerine sana geldim dedi. Aleyhissalatü vesselam da, Ey Ebu Bekr! Allah sana mağfiyet etsin buyurdu ve bunu üç kere tekrar etti. Sonra da Ömer Rabiallahu an davranışından pişman oldu. Ebu Bekr Rabiallahu evine gitti ve, Ebu Bekr evde mi diye sordu. Hayır cevabını alınca, o da doğru. Aleyhissallatu ve yanına geldi ve selam verdi. Aleyhissallatu ve gözü öfkeden renk renk olmaya başladı. Bu hal, Hazreti Nebu Bekr e, adı korkuttu. Derhal yüz çökerek, ey Allah'ım Resulü, bu meselede hata benim, ben zulmettim dedi. Aleyhissallatu ve selam hepimize Allah beni size Peygamber olarak gönderdi. Size tebliğ ettiğin zaman hepiniz bana sen yalancısın dediniz. Ebu Bekir ise doğru söyledin dedi ve bana canıyla maviyle yardımcı oldu. Siz arkadaşımı bana bırakırsınız değil mi buyurdular ve iki veya üç kere bu sözü tekrar ettiler. Ebu Derd'e der ki bundan sonra Resulullah'ın hatırı için Ebu Bekir'e hiç eziyet edilmedi. 4353 Ebu Bekir Sıdk R.A. İni Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın hastalığı şiddetlenince, kendisine cemaate namazı kimin kıldıracağı soruldu. Ebu Bekre söyleyin. Halka namazı okuldursun buyurdular. Hazreti Aişe Allahu anh'a, Ebu Bekir yufka yürekli bir kimsedir. Senin yerinde namaza duracak olsa dayanamayıp ağlar ve ağlamaktan halka rahati duyuramaz. Namaz kıldırma işini Ömer'e emredseniz dedi. Aleyhisselatu ve Selam yine. Ebu Bekre söyleyin. Namazı kıldırsın buyurdular. Hazreti Ayşe önceki sözünü tekrar etti. Aleyhisselatu ve Selam. Ona Ebu Bekre emredin. Namazı kıldırsın dedi ve Siz kadınlar kendi kafanıza göre düzende Hazreti Yusuf'un kadın arkadaşları gibisiniz diye söylendi. 4354 Ebu Bekir dik. R A H Z Allahu an anlatıyor. Vesoulullah aleyhissallatu ve selamı refata götüren hastalığı şiddetlendiği zaman, halka namaz Hazreti Ebu Bekr'ı Allahu an kırıyordu. Pazartesi günü, cemaat saf olmuş halde namaza durduğu sırada aleyhissallatu ve selam hücresinin perdesini açtı. Ayakta olduğu halde bize bakıyordu. Yüzü sanki bir musaf yaprağı gibi uçuk idi. Sonra tebessüm ederek güldü. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı böyle görmenin sevinciyle namazı boza yazdık. Hazreti bu Bekir hal safta namaz kılmak üzere geri çekildi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı yediğim namaza geldiğini zannetmişti. Ancak Aleyhisselatu Vesselam bize işaret ederek namazı tamamlamamızı söyledi ve perdeyi indirdi. O gün vefat etti. 4355 Ebu Bekir Südik R.A. ve Rahimehullah anlatıyor. Abdullah İbni Ömer'e müşriklerin Resulullah ve Vesselam'a re yaptıkları kötülüklerin enfrenası hangisiydi diye sordum. Şunu anlattı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam re namaz kılarken Ukbe İbni Ebi Muayt'ın kendisine gelerek vızasını boynuna geçirip şiddetli şekilde boğduğunu gördüm. O sırada Ebu Bekir an gelerek onu itti ve Sen Rabbim Allah'tır dediği için mi bir, bir adamı öldürmek istiyorsun? O size Rabbinizden açık hükümler getirdi dedi. 4356 Ebu Bekri Sıdrik R.A. Süfyan Rahimehullah dedi ki Kim? Hazreti Ali'nin imamete. H.Z. Ebu Bekri ve Hazreti Ömer'den daha çok hak sahibi olduğu kuruntusuna düşerse Hazreti Ebu Bekri Hazreti Ömer'i Muhacirleri ve ensarlığı toptan hatakarlıkla itham etmiş olur. Bu bozuk akidesiyle onun amirinin semaya yükseleceğini zannetmiyorum. 4357 H. Z. Ömer'in R. A. Fazileti H. Z. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. H. Z. Ömer radıyallahu anh Hz. Ebu Bekir Ey Ebu Bekir Allah'ın Resulü Muhammed aleyhissalatü vesselamdan sonra insanların en hayırlısı diye hitap etmişti. Hazreti Ebu Bekir sen böyle söylersen ben de sana Resulullah Aleyhissalatu ve selamdan işittiğimi söyleyeceğim." demişti ki Güneş Ömer'den daha hayırlı bir kimse üzerine doğup batmadı. 4.358 T.Z. Ömer'in R.A. fazileti. İbn Ömer Radiyallahu anhu rivayet Resulullah Aleyhissalatu ve selam şöyle dua etmişti. Allah'ım İslam'ı şu iki şahıstan sana en sevgili olanla aziz Hem bu Cehil ile ya Ömer İbn-i Hattab ile. Bunlardan Allah'a daha sevgili olanı Ömer'di. 4359 H. Z. Ömer'in R. A. Fazileti. Yine i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Allah-u Hazretleri. Hakkı. Hazreti Ömer'in diline ve kalbine koydu. İbn Ömer der ki, halkın başına ne zaman bir iş gelmiş? O huzusta Ömer bir şey demiş. Halk da başka bir şey demiş ise mutlaka Ömer radıyallahu anhın dediği üzere Kur'an'dan bir vahiy gelmiştir. 4360 H.Z. Z. Ömer'in R.A. fazileti, salim. Babası radıyallahu anh'tan naklediyor. Dedi ki, ben Ömer radıyallahu anhın bir şey için. Zannederim ki bu şöyledir, deyip de. Dediği gibi olmadığını hiç görmedim. Nitekim bir gün, Ömer otururken güzel bir adam geçti. Ömer, zannımda yanıldım veya bu adam cahiliye devrindeki dini üzere devam etmektedir veya bu cahiliyede kavminin kahiniydi dedi ve şu adamı bana çağırın buyurdu. Adam çağrıldı. Ömer, zannımda yanıldım veya sen cahiliye devrindeki dinin üzeresin. Veya cahiliyede sen onların kahini idin diyerek hakkındaki tereddütlerini dile getirdi. Adam, bugünkü gibi bir gün görmedim yani bugün gördüğüm şeyi hiç görmedim. Bugün Müslüman bir kimse olmayacak şekilde karşılandı dedi. Hazreti Ömer, sana yemin veriyorum. Benim istediklerimi doğru olarak söyleyeceksin buyurdu. Adam, cahiliye devrinde ben onların kahinleri idim dedi. Ömer ona, ''Dişi cinlinin sana getirdiği haberlerin en acayip hangisiydi?'' dedi. ''Adam, bir gün ben çarşıdayken, bana dişi cin geldi. Ondaki korkuyu biliyorum.'' Dedi ki, ''Sen cinli ve onun yesini ve başı üzerine devrilmesinden yani kulak hırsızlığından ben olarak haber alamayışından sonraki ümitsizliğini ve sırtlarına ince tullar konulmuş genç develerle yetişilip yakalamasını görmedin mi?'' Ömer şöyle dedi. ''Doğru söyledi. Ben onların putlarının dibinde uyurken, bir adam bir buzağı ile geldi ve kesti. O zaman ona birisi öyle bir bağırdı ki, bu kadar yüksek sesle bağıran birisini hiç işitmemiştim. Şöyle diyordu. Ey celih ey düşmanlığını açığa vuran kimse, emrun mecih zafer bulmuş bir iş. Recil'ün fasih fasih konuşan bir adam. Var. Senden başka ilah yoktur diyor. Oradaki cemaat o adama doğru sıçradılar. H.Z. Ömer devamla dedi ki, ben bunu görünce kendi kendime. Ben bu işin arkasında ne olduğunu anlayıncaya kadar buradan ayrılmayacağım dedim. Sonra o kat yine bağırdı. Ey celih! Emrun mecih! Recul'ün fasih ey düşmanlığını açığa vuran kimse! Muvaffak olacak bir iş. Fasih konuşan bir adam var. La ilahe illallah! Diyor, ben kalktım. Aradan çok geçmeden bir peygamber çıktı dendi. 4361 Hz. Ömer bin Ra H. Hz. Ömer diyor Allahu amm demiştir ki üç şeyde Rabbime muhafakat ettim. Resulullah aleyhissalatu ve sellem'e ey Allah'ın resulü makam İbrahim'de bir namaz, diğer insan dedim. Arkadan İbrahim'in makamını namazga edinin. Bakara 125 ayeti azil oldu. Bir gün ey Allah'ın Resulü! Huzurunuza iyiler de facirler de geliyor. Emretseniz de Ümbü Hatun'in örtünseler dedim. Bunun üzerine hicap örtünme ayeti nazil oldu. Resulullah ve Vesselam'ın hanımları kıskançlıkta birleştiler. Ben de. O sizi boşarsa Allah ona sizden hayırlısını verir demiştim. Bunun üzerine şu ayet indi. Mealen. Rabbi ona sizden daha hayırlı olan. Allah'a teslim olmuş, iman etmiş, ibadet ve itaatte sebat eden, günahlarından teyve eden, Allah'a kullukta bulunan, orucunu tutan hanımlar nasip eder ki, onlardan dul olanı da bakire olanı da bulunur. Tahrim 5-4362 H.Z. Ömer'le R.A. H.Z. Ebu Bekır R.A. arasında müşterek hadisler H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, bir çoban sürüsünü otlatırken, bir kurt koşarak gelip, sürüden bir koyun kapar. Çoban kurdun peşine düşer ve koyunu ondan kurtarır. Ancak kurt, çobana dönüp bakar ve, bu koyunlara yırtıcı gününde, onlara benden başka çobanın olmadığı günde kim bakacak der. Halk bunun üzerine. Sübhanallah. Kurt konuşur mu diye hayrete düşerler. Resulullah aleyhissalatu vesselam onların bu kereddütleri üzerine. Buna ben inanıyorum. Ebu Bekir ve Ömer de inanıyorsan. Halbuki o sırada Ebu Bekir ve Ömer orada değillerdi. 4.363 H.Z. Ömer'le H Z. Ebu Bekir R.A. arasında müşterek hadisler. Müslüm'ün bir rivayeti şöyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Bir adam bir, İneği sevk ederken üzerine bindi. İnek adama bakıp ile geldi ve, Ben bunun için yaratılmadım. Ben ziraat için yaratıldım dedi. Halk, Hayret ve korku ile, Sübhar Allah, Konuşan bir inek ha, Dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ben onun konuşmasına inanıyorum. Ebu Bekir ve de inanıyorlar. Radıyallahu anhüma buyurdular. 4364 HZ Ömer'le RAHZ Ebu Bekir'le RAH arasında müşterek hadisler. Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, yüksek derece sahiplerini onların altında olanlar görür. Tıpkı sizin, Sema'nın ufkunda doğan yıldızı görmeniz gibi, Ebu Bekir ve Ömer R.A.H.M. onlardandır yüksek derece sahiplerindendir ve daha da ileridirler. 4.365 H.Z. Ömer ve R.A.H.Z. Ebu Bekir R.A. arasında müşterek hadisler H.Z. Enes R.A.M. anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir R.A.H.M. için Bu ikisi var ya Bunlar Öncekiler ve sonrakilerden cennetlik olan Kühul'ün efendisidirler. 4366 H. Z. Ömer ve A. H. Z. Ebu ve A. arasında müşterek hadisler. H. Z. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Benden sonra şu ikiye iktid edin. Ebu Bekir ve Ömer an anhüma. 4367 H. Z. Ömer e, R-A-H-Z, Ebu Bekir'e R-A arasında müşterek hadisler, Muhammed İbn-i anlatıyor. Babam, Allahu An'a dedim ki, Babacığım, Resulullah ve Vesselam'dan sonra insanların hangisi hayırlıdır Ebu Bekir dedi. Sonra, kim dedim. Ömer dedi. Ben, sonra kim diye sormaya devam edip Osman cevabını almaktan korktum da, Sonra sen deyi verdim. Ama babam ben mi? ben sıradan bir Müslümanım dedi. 4368 Hz. Osman R.A. Hz. Cebrail Allahu anha anlatıyor. Hz. Ebubekir de Allahu an Resulullah Aleyhissalatu ve yanına girmek üzere izin istedi. Bu sırada Aleyhissalatu ve selam yatağı üzerinde yatmaktaydı. Üzerinde benim bürgüm vardı. Resulullah halini bozmadan izin verdi. Konuştular. Meselelerini hallettiler. Hazreti bu Bekri gitti. Bir müddet sonra Hazreti Ömer girmek için izin istedi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam aynı halini hiç değiştirmeden ona da izin verdi. Ömer'in ihtiyacını da gördü. Sonra o da gitti. Bir müddet. Sonra Osman izin istedi. Bu sefer Aleyhissalatu ve selam yatağında doğrulup oturdu. Üstünü başını düzeltti. Bana da elvisini üzerine topla emretti. Ve ona da girmesi için izin verdi. Onun da ihtiyacını gördü. Osman da gitti. O gidince ben dayanamayıp, ey Allah'ın Resulü! Ebu Bekir ve Ömer gelince istifini bozmadığın halde Osman gelince kendine çeki düzen verdin. Sebebi nedir? diye sordum. Dedi ki: Osman çok utangaç birisidir. Ben istifini hiç bozmadan eski halimde iken içe aldığım takdirde arzusunu açmadan gideceğinden korktum. Bir rivayette, kendisinden meleklerin hayal duydukları bir kimseden ben hayal duymayayım mı? demiştir. 4369 Hz. Osman Ra. Osman ibn Abdullah ibn Mihyey anlatıyor. Mısır. Ehlinden biri geldi. Haçlıcı yapmak istiyordu. Oturan bir grup gördü ve ''Bunlar da kim?'' dedi. ''Kureyşliler'' denildi. ''Aralarındaki yaşlı da kim?'' dedi. ''Abdullah İbni Ömer radıyallahu an denildi. Abdullah'a yaklaşarak ''Sana bir şey soracağım. Bana ondan haber ver. Hazreti Osman günü savaş meydanından kaçmış mıydı? Gidiyor musun?'' diye sordu. O da ''Evet'' dedi. Onun Belir'de kaybolduğunu ve savaşta hazır bulunmadığını da biliyor musun diye sordu. Evet dedi. Adam bu cevap üzerine. Allahu Ekber deyip döndü. Abdullah İbn Ömer Allahu an. Gel dedi. Sana açıklayayım. Uhud'daki firarına gelince. Şehadet ederim ki. Allah onu affetti. Mağfirette bulundu. Nitekim Allah Teala Hazretleri. Haklarında şu ayeti.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 Aleyhisselatü Vesselam kendisine. Rukiye ile kal. Sana bedre katılan bir kimsenin sevabı ve ganimetten alacağı pay var buyurdu. O da bu istek üzerine kaldı. Beytur Rıdvan'daki kayboluşuna gelince. Eğer Batmı Mekke'de ondan daha aziz bir olsaydı. Resulullah. Yerine onu gönderecekti. ve Vesselam. Mekkeye onu gönderdi. Beytur Rıdvan. Osman radıyallahu anh Mekke gittikten sonra atledildi. edildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam beyat aktim sırasında sağ elini sol el üzerine koyarak bu da Osman yerine buyurdular. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sol elinin Osman için hayrı onların sağ elinin kendileri için olan hayrından fazla idi. Sonra İbn Ömer radıyallahu an adama Haydi şimdi bu anlattıklarımı beraberinde götür dedi. 4.370 H.Z. Osman R.A. Abdurrahman İbn-i Semir'e radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Osman radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama ceşf-ül usreyi tebükçe gidecek orduyu tecil ettiği sırada bin dinarı getirdi ve Resulullah'ın kucağına döktü. Aleyhissalatu selam. parayı kucağında eliyle karıştırıp alt üst etti ve şöyle dedi bugünden sonra Osman'a her ne yapsa zarar vermeyecektir. Ve bu sözü iki sefer tekrar etti. 4.371 H.Z. Osman R.A. Abdurrahman İbni Habba Adıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam ceşf Usre'yi ederken şahit oldum. Osman İbni Affan Adıyallahu An kalktı ve Ey Allah'ın Resulü! dedi. Yüzde ve fuluyla semeriyle Allah rızası için bağış olarak bendendir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ordu için bağış yapmaya tekrar teşvikte bulundu. Osman yine kalkıp, Ey Allah'ın Resulü! Fuluyla semeriyle ikildi ve Allah rızası için bendendir dedi. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam ordu için bağışta bulunmaya yine teşvikte bulundu. Osman tekrar kalktı ve, Ey Allah'ın Resulü! dedi benden 300 deve çoluğuyla semeriyle Allah rızası için bağışımdır. Abdurrahman der ki: Resulullah Aleyhissalatu ve selamun minberden inerken gördüm. Hem iniyor. Hem de bu hayırdan sonra Osman'ın yapacağı kötü amel aleyhin olmaz diyordu. 4372 H.Z. Ali İbn Ebî Halid R.A.H.Z. Enes İbn Malik Rabbi yallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam pazartesi günü gönderildi. Hazreti Ali radıyallahu anh da salı günü namaz kıldı. 4.373 H.Z. Ali İbni Ebi Talib R.A. İbni Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam asyabının arasını kardeşlemişti. Hazreti Ali radıyallahu anh yanına geldi ve asyabınızın arasını birbirleriyle kardeşlediniz. Ama beni kimseyle kardeşlemediniz dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam. Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin buyurdular. 4.374 H.Z. Ali İbni Evi. Talip R.A. Zeyd İbni Erkan Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Ben kimin dostu Mevlası isem? Ali de onun dostudur. 4.375 T. Z. Ali İbni Ebi Halip R. A. Sad İbni Ebi Vakkas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam tebük seferine çıkınca Hazreti Ali'yi geride Medine'de bırakmıştı. Ey Allah'ın Resulü! Siz beni çocukların ve kadınların arasında mı bırakıyorsunuz dedi kalmak istemedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam sen Hazreti Harun'un Hazreti Musa yanında aldığı yeri benim yanımda almaktan razı değilsin. Şu farkla ki, Benden sonra peygamber yok buyurdular. 4376 HZ Ali İzm-i Ebi Talib R A Müslim ve Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah aleyhissalatu Ve Selam Hayber günü buyurdular ki, Yarın sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki, O, Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu sever. Ravli devamla der ki, bu söz üzerine beni mi seçer miydiyle? Aleyhisselatu ve Selema görülmek için boyunlarını uzattılar. Ama o, bana Ali radıyallahu anhı çağırın buyurdular. Ali getirildi ama gözlerinden rahatsız idi. Hemen gözlerine tükürdü ve sancağı ona verdi. Allah Teala hazretleri onun eliyle fetih bir kıldı Ravli devamla der ki, şu ayet indiği zaman gelin oğullarımızı ve oğullarımızı çağıralım. Al İmran, 61 Resulullah ve hemen Ali İmran altmış bir rüşulullah aleyhissalatu ve hemen Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i rabbiyallahu amhum ejma'în çağırdı ve. Allahım, bunlar benim ailemdir. Buyurdu. 4377. H Ali ibn Abi Halip R A -Zir Z ibnu Eşrahi anlatıyor. H.Z. Ali rabbiyallahu amhum şöyle söylediğini işittim. Daneyi açan, canlıları yaratan Zat-ı Zülcelal'e eminle söylüyorum. Ümmi Peygamberim aleyhissalatü vesselam, bana şu hususu garantileri. Beni mümin olan sevecek, münafık olan da bana buz edecektir. 4378 HZ Ali İbni Ebi Talip R.A.H.Z. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Taif günü Hazreti Ali Radiyallahu Anh'ı çağırdı ve onunla hususi konuşma yaptı. Bu görüşme o kadar uzadı ki halk. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam amcasının oğluyla görüşmesini uzattı dedi. Resulullah bunu işitince, onunla hususi görüşmeyi ben kendi arzumla yapmadım. Allah'ın arzusu ve emri ile Resul yaptı. Açıklamasında bulundu. 4379 HZ Ali ibn Ebi Talib R.A.H.Z.N.S. n.s.r.ullahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Re Berâeteyn -E Suresi'ni Arafat'ta hacılara tebliğ edilmek üzere Hazreti Ebubekir r.a.g.s.rullahu an göndermişti. Sonra onu çağırarak bunun ehlimden olmayan bir kimse ile tebliğ edilmesi muhafık değil buyurdu. Hazreti Ali r.a.g.s.rullahu an çağırarak sureyi Arafat'ta okuması için ona verdi. 4.380 Talha İbni Ubeydullah R.A.H.Z. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki, Yeryüzünde iki ayak üzerinde yürüyen bir şehit görmek isteyen Talha İbni <gülüyor> Ubeydullah radıyallahu anh'a baksın. 4.381 Tavha İbni <gülüyor> Ubeydullah R.A.K.S. İbni Ebi Hazım radıyallahu anh anlatıyor. Ben Telha. İmamülebedullah radıyallahu anh, Uluhuda Resulullah aleyhissalatu ve selamı himaye etti elini kurumuş gördüm. 4382. Zubeyr ibn Alwamr A H Z. anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, her peygamberin bir havaresi vardır. Benim havaresim ise Zubeyr ibn Avvam'dır. Radıyallahu anh. 4383. Saat İbn Eybi hakkal r Ali r Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamın saatları Allahu -anhtan başka kimseye annem babam sana feda olsun dediğini işitmedim. Uhud savaşında Ey Sat okunu at. Annem ve babam sana feda olsun dediğini duydum. 4384 Said İbnü Zeyt r Kays İbn Hazm anlatıyor. Sayit ibnu Zayt radıyallahu anhu dinledim diyordu ki. Vallahi ben şu halimi hatırlıyorum. Allah'a yemin olsun. Ömer İslam'a girmezden önce beni ve kız kardeşini Müslüman olduk diye bağlamıştı. Eğer Osman'a yaptığımız öldürme işinden dolayı Uluhuda yerinden gitse gitme de idi. 4385 Abdurrahman ibnu Asr aheze ayet radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün hanımlarına. Ölümünden sonra beni üzecek şeylerden biri de sizin meselenizdir. Sizi ancak Fıdrik H.Z. Ayşe der ki yani mutasaddık ve sabırlılar tahammül edebilir der. Hazreti Ayşe devamla. Ebu Selame İbnu Abdurrahmana dedi ki. Allah senin babana cennetin selsebi çeşmesinden içirsin. İbnu Avf. Ümbühatü ümine tasaddık edenlerdendi. 40.000 dirhem'e satılan bir bahçe tasadduk etmiş idi. 4386 Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah R.A.H.Z. Enes Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Re Vesselam buyurdular ki, Her ümmetin bir emini vardır. Bizim emimiz, Ey ümmet! Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah Rabiyallahu An'tır. 4387 Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah R.A. Müslim'in bir rivayetinde Yemenliler Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek ''Bizimle birlikte birisini gönder de bize sünneti ve İslam'ı öğretsin'' dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatu Vesselam Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah Radiyallahu Anh'ın elinden tutup ''İşte bu, bu ümmetin eminidir.'' buyurdu. 4388 Abbas İbni Abdülmuttalip R.A.H.Z. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim amcama eziyet verirse mutlaka bana eziyet vermiştir. Şurası muhakkak ki, kişinin amcası babası yerindedir. 4389 Abbas İbni Abdülmuttalip R.A. İbni Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Abbas Allahu Anha dedi ki, Ey amcam! Pazartesi sabahı bana sen ve oğlun beraber gelin size dua ediverelim. Allah bu dua bereketine, sana da oğluna da hayırlar etsin i̇bn Abbas devamla der ki, Abbas gitti. Biz de beraberinde gittik. Resulullah hepimize bir kisa örttü. Sonra da şöyle dua buyurdu. Allah'ım! Abbas'ı ve oğlu mağfiretine erdir. Öyle bir mağfiret ki zahiri batın bütün günahlarına ulaşıp temizlesin. Hiçbir günah harici çıkılmasın Allah'ım! Ona çocuğu sebebiyle ikram et. Rezin bir rivayette şu ziyadeyi kaydetti. Hilafeti onun esinde ki kıl. 4.390 H.Z. Cafer İbni Ebi Talib R.A. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Horasan'dan siyah bayraklar çıkacak. Bu bayrakları hiçbir şey geri çeviremeyecek ve mutlaka Kudüs şehrine dikilecek. 4391 Hz. Cafer İbn Ebi Halid RA Berberi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Cafer İbn Ebi Halid RA Allahu an ha dedi ki sen bana hem huy ve hem de yaratılış yönüyle benziyorsun. 4392 HZ Hasan ve Hüseyin R.A.H.Z. Berar adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selamı gördüm. Hazreti Hasan'ı omuzunda taşıyor ve de Allah'ım ben bunu seviyorum. Onu sen de sev diyordu. 4393 HZ Hasan ve Hüseyin R.A. Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'e bakıp, Allah'ım! Ben bunları seviyorum. Sen de sev buyurdu. 4394 H.Z. Hasan ve Hüseyin R.A. Ukbe İbn-i Haris radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Ebu Bekir radıyallahu an bir gün ikindi davazını kıldı. Sonra beraberinde Hazreti Ali de Allahu an olduğu halde yürümeye başladı. Yolda Hazreti Hasan'ı çocuklarla oynuyor gördü. Omuzuna alıp "Babam feda olsun. Aileye değil. Resulullah'a benziyor." buyurdu. Hazreti Ali de gülüyordu. 4395 H.Z. Hasan ve Hüseyin R.A.H.Z. Enes de buyur Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellemu Ehli-i Beyt'inden hangisini en çok seviyorsun diye sorulmuştur. Hasan ve Hüseyin diye cevap verdi. Hazreti Fatıma Rabbi Allahu anhaya benim oğullarımı bana çalır emreder. Onları getirip koklar, kucaklardı. 4396 Hz. Hasan ve Hüseyin r.a. İbn Mira anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin denim. Allah Hüseyini sevini sever. Hüseyin Espat tam biridir. 4397 H Z. Hasan ve Hüseyin R.A. A. Bu sayı Ekrabiyyal Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin iki gencidir. 4398 H Z. Hasan ve Hüseyin R.A. Abdullah ibn Musaddad. Babası Rab'i Allah'u Am'tan naklediyor. Der ki, Resulullah ve Vesselam iki akşam namazının nani akşam ve yatsının birinde yanımıza geldi. Hasan veya Hüseyin'den birini taşıyordu. Resulullah ve Vesselam öne geçip çocuğu yere bıraktı. Sonra tek bir getirip namaza durdu. Sonra namaz sırasında uzunca, bir secde yaptı. Babam devamla dedi ki, Secde çok uzadığı için başımı kaldırıp baktım. Bir deme göreyim. Secdede olan Resulullah'ın sırtına çocuk binmiş duruyor. Ben hemen secdeme döndüm. Namaz bitince, Resulullah aleyhissalatu vesselama cemaatten, Ey Allah'ın Resulü! Namaz sırasında öyle uzun bir secde yaptınız ki, bir hadise meydana geldi zannettik veya sana vahimdi zannettik diye soranlar oldu. Hayır dedi. Bunlardan hiçbiri olmadı. Milakin, oğlum sırtıma bindi. Ben, acele edip hevesi geçmeden sırtımdan indirmeyi uygun bulmadım. Kendisi ininceye kadar bekledi. 4.399 H.Z. Hasan ve Hüseyin R.A. Ensardan bir kadın Selma Rabi'ye Allahu Anha anlatıyor. Ünlü Selemen'in yanına girdim. Ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Şimdi Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ı ve Selamı gördüm başında ve sakallarında toprak vardı Neimiz var Ey Allah'ım Resulü dedim Az önce Hüseyinin öldürüldüğüne şahit oldum buyurdu 4400 Hz Hasan ve Hüseyin veaz enes Ray Allahu an anlatıyor Bu Beydullah İbnuiya da Hazreti Hüseyin Ba Allahu an'ın başı getirildi Elindeki çubuğun ucuyla burnuna dürtüyor ve bu kadar güzelini de hiç görmedim diyordu. Ben de, o al-i Bey arasında Resulullah aleyhissalatu vesselama Re en çok idi dedim.